Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor oh. Çok güzel şarkıları bari Altıncan'ın bu onlardan bir tanesi değil <gülüyor> Maiden in England. biraz zorlama biraz artık ya Yaşımıza hürmetten bunu dinlerler herhalde diyerek yazdığı şarkılardan bir tanesi Sevgili dinleyiciler teşekkürler lütfen 8.56 oldu saatimiz modern sabahlar devam ediyor Oktay Demirci ile bu sabah gündemi Teşekkür ederim, üzeriz. teşekkür Yoruz ederim. Dayısı, ama geliniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Günaydın sevgili dinleyiciler ama şunu söylemek lazım Elton aşık olduğu zaman daha güzel şarkılar yaptı. <gülüyor> Elton'un <deneye gülüyor> aşık olması lazım Elton'un. Size Elton. şortlu bir arkadaşınız vardı. Nerede o? Benim, benim mi? Evet. Valla <gülüyor> ben de sizin arkadaşınız diye biliyordum ama benim Ne bileyim e, ben buralarda görüyorum radyoda falan. E, şey ya e, gelir herhalde biraz sonra. Gelir herhalde. Sperşanına gittik galiba. <gülüyor> Mürsünler efendimiz ne Ay. yapıyorsunuz? Ya çok ayrılan ayrılana. ayrılana. Vallahi yani ayrılan ayrılana. Ama e, bu ilkbahar birleşme mevsim. İşte ben de öyle düşünürken böyle bir e, huzursuzluk var içimde. Herkesin bir içinde bu güzel havaya rağmen e, ara ara yağmurlar mı acaba bu huzursuzluğa sebep oluyor diye düşünürsek e, hayır. Dükkanda huzursuzluk yaratıyor ara ara yağmur. Çünkü sevgili dinleyiciler gölgelik feşemsiye olmadıydı Hayır e, bu huzursuzluk neden oluyor çünkü çiftlerimiz ayrılıyor e, evlerini Yapma ayırmışlar onu. işte Aşkın Nur Yengi ile Haluk A -a. ya evlerini ayırmışlar e, ondan sonra Cem Aydın Can Sütöre ilişkisi Nanay Kent e, yani ayrılan ayrılana ki bunlar bildiklerimiz bir de bilmediklerimiz var yine. <gülüyor> son saatte bir de dinleyicilerimize kulak verelim ne yaptınız en son kimden ayrıldınız İlişki durumları nedir? Nedir? Evet onu da şey yapalım. Ee, onu da konuşalım ama... E... Ayrılanlar, dargın olanlar son saatte bize biraz dedikodu versinler. Neden ayrıldılar? <gülüyor> Ondan sonra dolarda 1.90 korkusu, borsa kayıpta. Doların ee... da hiç umurunda değildir herhalde. Ya Eurovizyonu kaçırdık Eurovizyonu. Esas son saatte Eurovizyonu bize özet geçen dinleyicilerimizi dinleyelim. Zerri umurumda değil bu sene Eurovizyon. Aa, niye? Yok vallahi hiç. Yani onun sebeplerinden bir tanesi de Can Bonomo'nun şarkısını sevmemem bir türlü. Sevmedin mi sadece? Yani adamı sevdik tamam çok sevimli de keşke o sevimliliği güzel bir şarkıyla ile birleştirip çıksaydı karşımıza. Bundan önceki şarkı da berbattı. Ama e, mesela ben Mor ve Ötesi yılında bir heyecanlanmıştım. Şarkımız güzeldi, fenada bir şey olmamıştı. Ne olmuştu Mor ve Ötesi? Kaçıncı olmuştu? Öyle ha? çok bir rakın ol değil de ilk onun içindeydi galiba diye hatırlıyorum. Öyle yani. mi? Ben o, o sene çok heyecanlıydım. Hakikaten de çok sevdim. Sertembe şarkısı zaten... çok güzeldi mesela zamanda Eurovizyon şarkı yarışmasına zaten katıldığımız şarkıdan dolayı heyecanlanıyorsan hiç heyecanlanma. Yani Eurovizyon başka bir heyecan. Televizyon karşısında geçirecek başka bir heyecan da böyle böldüler ya. Şimdi mesela bugün yarı final ee, varmış. Aa Can evet. mu bu, bu gece çıkıyor o zaman. Evet bugün ikinci yarı finalde zaten sahne alacak Can mu yarışacak daha doğrusu biraz onun heyecanı kaçtı gibi bu ilk başta ön final sonra yarı final sonra cumartesi akşamı da final diye biz Can sonra... Bonomo'nun şarkısını seyrettik de Eurovision koreografisiyle seyrettik mi onu? seyretmedik işte herhalde bu akşam hmm. ilk defa seyredilecek hatta şöyle söyleyeyim görücüye çıkacak <gülüyor> çünkü yani hiç oh, kullanamıyorum mısın ya? bir görücüye çıkar mısın şu <gülüyor> stüdyodan hayır hiç kullanamıyorum bu ya şu stüdyodan ne görücüye çık ya şaka şaka ben biraz görücüye çıkıyorum <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar You got me working on your love it Peace me up in the night Şarkı güzel yanlış anlamayın ama yeterli sevgi dinleyiciler Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar Oktay Bey Ne oluyor ne bitiyor dünyamızda He ne oldu bir sustun Yeterli dediğimiz şarkılardan birini daha Eğer mikrofonum açık olsaydı Ben de zamanda yeterli diyecektim ama Diyemedim Gerçek bir radyocunun mikrofona bile ihtiyacı benim, benim, benim. Diyoruz ve e, Bugün e, aslında e, Gerçekten hep böyle e, Olumsuz haberler vermek istemiyorum ama Aramızdan biri ayrıldı e, 97 yaşında Eugene Polly e, Kimdir Eugene Polly Sevgili Eugene diye tanıdığımız e, Televizyon dünyasında çok önemli bir icadı var kendisinin. Aa biliyoruz ya hakikaten de. Uzaktan kumandayı bulan. Uzaktan adam. kumandayı bulan adam 97 yaşında hayatını kaybetti. Ee, 90 1955 hiç yıl. hareket etmiyordu ama. Evet doğru ya hep yani oturduğu yerde... her şeyi kumanda Televizyonda takacağım, buzdolabını da takacağım. Eee Flashmatik. Flashmatik diye bir şey yapmış 1955 yılında. Onun ne olduğunu ben e, tam anlamadım. Daha da flashmatik derler diye çıkarmış masaya koymuş. Böyle çat çat diye. Tabanca tipi bir şey. Evet. Ya da böyle tabanca demeyeyim de e, saç kurutma makinesi tipinde bir şey. Ucu böyle şey küt. Ya ucu küt geliyor mu? <gülüyor> ucu ucu böyle küt geliyor. Böyle koymuş masaya. Fark diye atıyor kendini. Verev dönmüş. diye dönüyor mu? Sırt tarafı verev dönmüş. Ondan sonra açıyorsun abi. Ondan sonra televizyon karşısında tutuyorsun televizyona. Ondan sonra aynen öyle lıp diye kanal değişiyor. Fıt diye? Fıt diye değiştiriyor. Hemen e, oradan ondan sonra tık tık tık oradan bir yandan çevirirken oradan fıt diye kanalı, kanalı değiştirebiliyor. <gülüyor> ne ne oldu? NBC'ye vurdum, CBS'e vurdum. Ondan <gülüyor> sonra vuruyorsun. Vurduğun zaman zaten o salıyor kendini. Ne yapıyor? O, laps diye. Laps diye açılıyor. <gülüyor> evet, e, sevgili dinleyiciler. Birer Rema mıyız? <gülüyor> Evet, televizyon kumandasının mucidi diye geçmiş e, tarihe e, Poli e, uzaktan kumandayla ilgili ve başka elektronik ürünler konusundaki çalışmalarından ötürü e, geçen yıl e, 150 ülkeden 360 bin üyesi olan e, enstitücülük yani tarafından. da öyle böyle demeyelim yani çok sadece oturduğumuz yerden televizyonun kanalını değiştirmeyi sağlayan bir şey değil tüm yayıncılık anlayışını da değiştiren bir şey oldu. Adamın elinde kumanda var. Amanın bir an bile programımız boşluğa düşmesin mantığıyla işler yapılmaya başlandı. O sadece bir teknik icat değil, şeyi de değiştirdi. Anlayışı, algıyı, gidişatı da değiştiren bir şey oldu. Aslında fikir mi buldu acaba? Yani önce Yap foot diye dönen, yani fıt diye dönüp blup diye bırakıyor ama sonra çok önce ses dalgası, sonra kızılötesi ve en sonunda radyo frekanslı modellere dönüştürülmüş şeyi Eugene Pauli'nin bulduğu şey bayağı bir şey geçirmiş. Aşama geçirmiş. Ama yine de 47 yıl süre çalışmış bu proje üzerinde Eugene Pauli. Ondan sonra aha da demiş yaptım demiş. Bu fikirde demiş benim fikrim diyerek e, kadar insanlığa büyük bir hizmet vermiş, hizmetli bulunmuş sonra da aramızdan ayrılmış. Bugün bütün gazetelerde televizyon kumandasının mucidi diye e, şey Twitter'da yapıyor. okudum ben bir üzgün üzgün. Aynı zamanda Google'da Mug'un e, mucidini andı. Dün Google'ın yanındaki logoda da Mug vardı. O da diskoyu döndüren adamdı. Rahmetle. İşte evet. öyle oluyor gel Evet sevgili dinleyiciler bugün 24 Mayıs Perşembe. Durduk yere şey olduk. Demola çözüldü. Krali <gülüyor> kraliçenin paçalı donuna ne kadar verilmiş olabilir sence? Hangi kraliçenin? Elizabeth tabii ki. Elizabeth'e ait bir paçalı don. Nerede ee, bırakır kraliçenin sağda solda donu mu olur ya? Nasıl insanlar Ya donunuyor? Ya geçen nerede şey... 60'lar tabii karışık dönemdi o zamanlar. Sağ sol çatışmasının İngiltere'de Doruk kontrasında olduğu yerler yok. Ee, geçenlerde Sharon Stone neydi filmin adı? Temel İçkidür'ün yönetmeni şey dedi ya, Shannon sonu Donu Bende diye. Hı hı. Sen o gün yoktun galiba. Şarkısını bile yapmış. Donu Bende sakla diye. Şu anda e, <gülüyor> bir, bir gülme, biz kahkaha efekti kullanmıyoruz ya, yine de ona zaman ayırıyoruz. <gülüyor> Gerçekten e, alıştı. Tıp tıp etmeye başladı? Tıp tıp etmeye başladı. Tamam. Eee bozarken düşünecek. Ona olur mu ya ne kadar güzel şarkı ismini hatırlattın bize. E, bu donada bu sefer e, o yani yönetmen... donun birinin eline nasıl geçer? İşte onu anlatacağım. Ya yönetmenin eline oyuncunun donu geçer bu normal. Kostümden alıyordur belki. Şerif'in donu sahnedeki kendi evinden mi don getirdi? Yok kendisi vermiş tabii canım kendisi vermiş. Ben demiş aldığım güvenebileceğim birine vermek istiyorum diye. Yani unutulmaz Cem Yılmaz repliğidir. Burada söyleyelim. Ya oyuncu donunu kendi getirecek. <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe'nin kilodu şöyle olmuş. 1968 yılında eee Şili'ye yaptığı bir ziyaret sırasında özel uçakta unutmuş kraliçe donunu. Özel uçakta don nasıl unutulur ya? Bu don öyle kolay bir şey tam. değil. Şemsiye unutulur, çanta unutulur, şapka unutulur, atkı unutulur. Ama böyle bayağı uzun paçalı don. Tuvalete girerken Bavula mı sığmadı falan mı? Yok, bavula sığmadı değil ya. Yani şey değil. Ee, öyle hiç giyilmemiş değil yani. Bir kere iki kere giymiş. Aman özel uçak değil mi Luke Skywalker diye? Evet herhalde öyle. Tabii canım özel uçak olduğu için herhalde ee, rahat bir de uçakların tuvaletleri biraz şey oluyor ya. Dar oluyor. Dar oluyor. Ben, Hadi ben rahat edeyim, edeyim demiş. rahat rahat şey yapayım ne falan diye. Ya Aa, belki de şey efsanesi gerçektir ya. Prens Charles aynı çorabı iki defa giymiyor ya. Onun gibi bir şey mi oldu acaba? Olabilir. Belki de Kraliçya'da da aynı şey var. Don için var. Aynı ne yapıyor? Ne? Atıyor mu Prince Charles çorabı? Atıyor herhalde. Ne bileyim ya yani ben üçünü de... on liraya alıyorum. Seneler önce ben böyle bir açıklamasını hatırlıyorum. Üçünü Ay on liraya atıyorum. Yıkadığıma değmiyor ya. Atıyorum. Aldıktan sonra atıyorum demiş ama yani o, o sırada belki de kraliçede de böyle bir şey vardı. Bu olayla açığa çıktı. Olabilir. Bu ne atılacak don? Atılacaktı onda tabii uçakta birisi anam kredi için dolu diye attı bir tarafa. Ama unutulmuş ya. Şöyle olmuş, gidiyormuş. Unutulmuş kredi iç çamaşırını yakın arkadaşı Macaristan doğumlu sanat koleksiyoncusu e, Ama Baron arkadaşa Joseph brixe vermiş. Hiç o kadar sanatçı arkadaşımız var. Ha şey uçağın pilotu vermiş. Uçağın pilotunun arkadaşı. Evet. Abi, onun mi? onun arkadaşına vermiş. Sana çok güzel bir parça getireceğim. Ondan sonra e, bu koleksiyoncu da 2010 yılında mesela mesela Güner abi'yi düşün. Evet biz bir şey buluyoruz Güner abiye veriyoruz Yani ben Güner abiye getirip don getirsem Güner abi çok güzel don var elimde yıkayıp Dikkeyi pütüle. Aa, utanırım 50 ya. Sene, 50 sene sonra çok değerli olur. Valla ben hiç şey yapamam ya. Sen de götürmezsin ben, benim senin tanıdığım e götürmez kadar. Götürmez insan don götürür mü ya koleksiyoncu Kraliçenin donu bu falan diye. Gerçi Güner abi olgun bir insan olduğu için tamam siz gidin ben ona bakayım çaresine falan deyip e, gerekeni yapar ne gerekiyorsa ama. E, Valla bu arkadaş da e, 2010 yılında hayatını kaybettikten sonra. Don e, sahipsiz kaldı. İpek, külot. Ailesi tarafından ebay'de satışa çıkarılmış ve sonunda alıcı buldu. Ee, kraliçe alsaydı keşke. Yıllar sonra donuma kavuştu. Ama diye. ne espirisi var ya zaten giymiş bir kere iki kere giymiş don yani. Aласı ben de demiş. 11.390 sterlin 33-34 bin lira benim yaptığım hesaba göre o Koydun kadar şartanlar. paraya e, tekrar e, satın alınmış. Bu arada donu alanın kimliği açıklanmamış yani kraliçe olduğundan da şüpheleniliyor açıkçası. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradan DNA'sı vardır bir şey vardır. Bir tane daha kraliçe yaparlar. Ben ondan çekeceğim. Kalır mı ya 68'den bu zamana DNA? Patiska mıymış don? İpek miymiş? Yok bildiğin ipek ya. de kalır. Kalır mı ipek de? Tabii patiska zaten DNA'yı tutmayan tek şeymiş. Neyde yıkıyorsun ipeği? İpeği mi? He makinede yıkayabiliyorsun. Hassaslar. Mı? Yıkayabiliyorsun değil mi Tabii makinede? Hassas. Elde diyorlar da hassaslarda döner. Gel dön dön mı? efendim ben. Onda 15 dakika çevireceksiniz sevgilinizi onu. Ondan sonra tıp diye bırakacak o kendini. En sonunda biraz saldıracaksınız, kurutacaksınız. 60 olurcaksın onu. onu. Ondan sonra 60'la böyle tık tık tık. Siz o yanda, o sırada 15 dakikada dönün başka bir şey tık tık çevirin, hoplatın. Ondan sonra <gülüyor> orada döner, laptiği bırakır kendini zaten. Birer röma olacak sadece. Asla hayır demeyiz herhalde. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar Saat 9.28 İyi kalpli insanlar hepinize günaydın Bir kez daha Okay Demirci'yi gündeme bakıyoruz Buyursunlar Dün sezonu yavaş yavaş ne oluyor? Hmm, ne oluyor? Ne oluyor olabilir? Rayına mı giriyor? Değil rayına giriyor değil ne görücüye oluyor? Görücüye mi çıkıyor? Görücüye çıkıyor evet doğru ee, Dün sezonunun görücüye çıktığı şu günlerde Damatlara Avustralya'dan bir müjde haber. var Hı? Avustralya'dan haber var bir müjde var, ee, gelinlik altına giyilebilecek, e, gerçi e, Damada damatlara diye müjde, müjde diye gazete yazmış onu, <gülüyor> şu, şu, şu şekil herhalde, ee, beraber anlamaya çalışalım, ben sıyırayım çünkü okumadım haberi ama başlığını okudum, ee, yani kendimi sıyırayım, şöyle diyor e, damatlara, e, gelinlik altına giyilebilecek e, uk modelleri tanıtılmış, e, damatların büyük bir sıkıntısı var. işte düğün gecesinde şey oluyor. Ayaklar mı o sana topuklu içinde şey oldu. Yani giyerse gelin, en azından o ayak olma kısmı daha hızlı bir şekilde geride kalacaktır. Senin tahminin ya. bu mu? Benim, benim o. Rahatlıktan dolayı. Ha e, gelin... şeyden dolayı mı? ayağa basmadan dolayı mıymış? Hayır hangi samak? ayağa basmadan dolayı. Ha, basm benim tahminim aslında gelinin rahatlığı çünkü. Aya gelin... basma diye bir şey var mı? Ya? Var var. Ağzısı da topukla basıyor İnsafsız gelin dediğimiz Sinirli gelin ya da Sinirli gelin mi olayın ger gelin ger mi? Gergin gelin canım ya. Sinirli, ya. Saçımı yetişti makyajı yetişti davetler geldi mi? Falanca doğru yere oturdum falan O dertler arasında bir de ayağa bas ayağa bas diye bağırıyorlar O da laps diye basıyor Fıp diye dalmadım ayağı şey Tık diye atıyor ondan Tık sonra atıyor. çocuğum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor ondan sonra <gülüyor> Ayağa iki tahmin var ee, Mesela benim tahminimde fiyatından olurdu yani mesela hani ucuz ilk çıktığı için ucuz. Böylece çünkü bildiğim kadarıyla kız tarafının ayakkabı masrafını erkek tarafı erkek karşılıyor. Yapan. Avustralya'da özellikle Evet. diyebiliyorum ben. Onu düşünürdüm ben ama şöyle bakıyorum payetlerle süslenmiş uglar... ...hakkında ünlü gelinlik firması... ...Kızlar lütfen hayır demeyin yorumunu yapmış. Evet bir dakika bu değil. Kızlar asla aynı ee, demeyin. Asla demiş. Evet diyorum adı verilen... Kre, ha, ...kreasyonun adı evet diyorum'muş. Tamamen aynı düğünle bu. ilgili. Ee, evet diyorum soket sırasıyla. <gülüyor> evet valla doğru. İlk tahmin doğru. Ee, düğün gecesi telaş sırasında rahat olmasını hedefliyormuş... Hı hı. ...gelinler. O yüzden de... E, damatlarda şey olacak diye... Ama sanki damat şey oluyor mu ya? Rahatsız oluyor Karım mu? Karım çok rahatsız. Karımın ayıcıkları. İlk gece yalakalığı vardır damatlarda. E var o da bir iki cümle eder. Ondan sonra bırakır gibi. Sürekli aklında olur mu? Acıyı çeken kadar. Öyle bir şey yok yani. Karıcığımın ayakları. Şu düğünden hiç tadalamadım Karıcığımın ayaklarını düşünmekten. Ee, başka of. ne olmuş? Ondan sonra başka ne olmuş? Şöyle madem hızlıca bakalım. Ee, Prince Charles. Galler Prensi. Charles. Prens Charles durmuyor, duraksamıyor. E, sosyal, etkinliklerle, e, sosyal etkinliklerle... Bir an bile durmadan hayatımızda dolu dolu yaşıyor. En son hava durumu sunmuştu. Evet. Bunu hep beraber izlemiştik. Ki e, bence komik olan yerleri vardı. Yani daha doğrusu... İzledin güldüm sen YouTube'da? Güldüm ben, evet izledim. E, güldüm yani... Bak e, bir git. Bağın. <gülüyor> oğlum bak bir git falan gibi. O tip şeyler... Yani hakikaten şey... E, güzel sunmuş abi olur Oradaki protokol esprilerini güzel hazır arka arkaya tak tak tak tak yapmış. Kaç metin yazarak tamamlamış? Fransızca'sın Var mıdır için? Var mıdır Fransızca? O zaman bu metin yazarları daha yeni çalışmaya başladı 50 senenin sonunda ben sana söyleyeyim. Yeni bütçe ayırdılar herhalde. Fransızca'sın sıkıcılığı ortaya çıktı. O zaman esprili bir kişiye dönüştürelim yazar kadrosu açalım falan dediler belki de. Ya da müzakere ediliyor. Prens Charles'ın Prensliği nereye kadar başta altında müzakereler devam ediyor sarayla. Oğulları biraz daha ön plana çıktı. Evet. Onun herhalde etkisiyle Prens Charles dedi, bu oğlanlar yani dedi biraz fazla şey oldular. Popüler oldular. Bana da bir şey yapalım. E, ben şimdi yakışıklılığımla şey yapamam yarışamam ne yapalım? Mukallit tarafımı ortaya çıkardım. Bir de annesi çok üzülüyor. Yani e, babasıyla Kavga ediyor Prince Charles, ayaklarını yere vura vura sarayda yürüyormuş ya şey diye Poplar bana hiçbir şey vermediniz, yani. hiçbir şey yapmadınız diye Torunlarınıza yaptınız diye o yüzden e, Prince Charles ama sarayda annesi... da herkes popüler oldu, bir tek Prince Charles şey kaldı. İşte Nazlanmadığı için biraz yani King's biraz speçi hazırla He? Kings, King's speçi hatırla. Evet. Orada da yani gene krallar bu benim dedelerim popüler oldu, annemin filmi var efendim karımın filmi var benim hiçbir şeyim yok diye düşünmeye başladı. Ya biraz böyle prens çarşıları şey var ya e, sessizlik var. Sessiz. O sessizlik sanki sessiz böyle sessiz prens diyorlar sessiz zaten. Sessiz prens e, diyorlar. Eskiden e, anneannesi sessiz teyare edermiş. <gülüyor> o zaman <gülüyor> bu uçaklar bu kadar e, yoğun değil. Sessiz teyare edermiş. Çünkü geldiği yürüdüğü falan belli olmaz. Evet. Arkasından geri verilmiş. Zaten çoraplar değiştiği için. Anneannesi mesela şey yaparken arkasından önünden dolaşırmış. Önünden dolaşmazmış. <gülüyor> tamam. Prens Charles bu sefer de DJ kabinine geçti. Ee, Kanada'yı gizliyorlar şimdi de. Ee, geçmiş takmış kulaklığını. Şimdi bir takım görmediğimiz hareketleri oluyor Prens Charles'ın da kıyafet hep aynı. Takıver. Yani... Lacivert takıvermişti değil mi? Lacivert de değil böyle gri. Koyun renk kolların Koyu bir şeyler işte. giyiyor ve İngiliz kumaşını dünyaya öğreten adam oldu. Kravatı hep aynı. Hı hı. Ondan sonra onlar aynı ama metin e, yazarlarıyla beraber gideceği yerleri planlayan kişiler farklı farklı çalışmalar yapıyorlar bugünlerde. Sarayın e, nasıl diyeyim, resmi bir takımı var mı tuttuğu takım? E, yok galiba herhalde. O tip bir açıklama yapınsa bilirdik çünkü. İngiliz e, aristokrasi. Milli takım, takım demiş, kırmızı beyaz demiş. <gülüyor> Şuna bir bayrak getirin demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı beyaz yok yok bilmiyorum yani o, o resmi olarak açıklama yok ama vardı tabi acaba Şvede var mı ya İngiltere'de de var mı prens Charles hangi takımını tuttuğunu söylemekten çekinme İpina gibi bir durum var mı eder acaba? Mi? Eder çünkü yani tarafsızı öyle bir şey yoktur herhalde Eğer kimse de ya hiç, hiç görmedik takımlarını da bilmiyoruz kraliçenin takımını da bilmiyoruz bir de futbolun beşi dedikleri ülkede hiç haberimiz yok hangi takımı tutuyorlar. Bunlar da sarayın eksikleri olarak Hiç. geçsin bir tarafa. Neyse yavaş yavaş şimdi DJ Kabrini'nde de gördüğümüze göre ben yakında takım elbiselerden kurtulmuş, böyle e, rahat bir şeyler giymiş, üzerine plan çarşın daha başka şeylerde görebileceğimizi düşünüyorum. Ve mesela alaçatı e, veya Türk Bükü. Mesela buralarda ben görebileceğimi düşünüyorum, görebileceğimizi düşünüyorum. Ona bakacağız. Mesleğin püf noktalarını öğrenmiş, kulaklığını takmış, esprileri patlatmış. Ondan sonra Kanada'da Toronto'da herkese kendine hayran bırakmış ondan sonra da ayrılmış ort. Görevini ifa etmenin iki şartı geçmiş gibi. ayrılmış ondan sonra. O zaman Oktay çok teşekkür ediyorum ne sana demek? bir kez daha İngiliz e, monarşisi ile ilgili yüzümüzü Bey, güldüren tere'den. haberler evet. verdi. Sevgili dinleyiciler bu kadar monarşi yeterli. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Her insanlar modern sabahlar devam ediyor. Modern sabahlar devam ederken espriler, şakalar, folklor gösterileri, halaylar ve resim sergileri de her zamanki gibi görücüye çıkıyor. Evet buyursunlar Oktay Bey. Ee, i̇şte onlardan biri arkadaşlar hazır. Ee, i̇stersen bir folklor gösterisi mi yapalım yoksa birer de bir romança mı? <gülüyor> Evet o zaman e, herkes remolatçı salatasına sahip çıksın e, bir taraftan. Diğer taraftan da e, bilim insanlarından gelen bir e, müjde var. Aa ne güzel. E, bakayım. Yani o kadar da e, bilmiyorum yani çok küçük yer vermiş böyle bir şey. Ee, nasıl haber oldu? E ne oldu? Daha bugün programımızın başındaki ilk haberimiz yani uzaktan kumanda. Şimdi bugün pek çok icatla karşılaştırıldığında o kadar bir mesele değil yani. Ama ne alacak arada koyuyor arada televizyona sinyal gönderiyor falan diye insanlar açıklar ama hayatı ne kadar değiştiriyor? Ne yani kadar kolaylar televizyon ne kadar kullanmayı değiştiriyor. değiştiriyor yani. Belki de televizyon bu kadar izlenmesi acaba kumanda ya da şey mi ya? Yani bu yani rating şey kaygısı, mi? televizyonun saniye sıkıcılığı kaldırmaması hep insanların elinde kumanda olmasıydı. Adam bunları düşme Ben öyle bir alet yapayım ki insanlar kanal değiştirilecek korkusuyla, çünkü o uzaktan kumanda öncesi dönemi düşün. Kimse yerinden ama tamam çok sıkıcı ama kalkmaya üşeniyorum diye seyrediyordu ne varsa televizyonda. İşte onu diyorum yani bu kadar çok kanallı e, dünyada kumanda olmasaydı televizyon daha az izlenir bir şey olur muydu? Gerçi o zaman çok kanal olmazdı herhalde böyle bir şey olsaydı ama daha abi, şey diyecekti insana abi adam nasıl gidecek bizim kanala onun defa kalkması lazım mı onun yerine bir remolatçı <gülüyor> oturalım oturalım diyecekler <gülüyor> remolatçı salatalarını yiyip oturur da herkes ben sana söyleyeyim yani e, o yüzden doğru doğru söylüyorsun ama bu ...insan derisinden yeni bir kalp hücresi yapılmış. Ah süper. Vallahi e, İsrailli bilim insanları... En sevdiğim şey organ yenilenmesi. Yani tabii ki bilimin her türlüsünü, efendim... ...fiziğinden kimyasına kadar hepsine saygımız büyük. Ama bu yeni e, tıpta yapay çözümler bulunması beni çok heyecanlandırıyor. Yani en çok da heyecanlandıran şey e, organ deposu. Tabii ki kendi depon. Tabii yani... E, İmali kendisinden, insan kendisinden yapılan sağdan, başka soldan, oradan değil dünya ülkelerinden, küçük çocuklardan toplanan şeyler değil. Kendi depon, kendi şeyin istediğim kadar. Mesela sigara içiyorsun. Ay içme ciğerine ezik. İstediğim kadar içiyorum, isteğim kadar ödüyorum dersin o zaman. Ciğer orada bedava. Ciğer bedava diyerek de çok teşekkür ediyoruz. Youtube plaketi aldım. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kalp krizi geçiren, bu nedenle kalbi büyük oranda zarar gören hastalara... ...umut ışığı... ...ciğerlerden değil de yine kalpten verelim biz örneğimizi... ...çünkü ciğer konusunda henüz bir gelişme yok... ...yok olsun onu Ama yaparlar... Konusunda var. ...kalp ki en önemlisi yani... En ...ciğerler önemlisi falan filan hani diğer organlarla karşılaştırınca... ...biraz da bir şey oluyor... ...kendi deri hücreleri anlarak... ...genç bir hücreye dönüştürülecek... ...o genç hücre ne olacak... ...sımsıkı bir organ olacak... Ondan sonra da ne olacak? Kalbe enjekte edilecek o e, dönüştürülen e, hücreler. Ondan sonra deri dokusu hastaların kendileri alınacağı için vücudun reddetme riski de. Ne oluyor? Ortadan ne olmuş oluyor? Ege'cim ne olmuş oluyor? Tamam da bakalım bu kolay şeyi. Ne olmuş oluyor? Ortadan kalk ne oluyor? Gülücüye çıkıyor. orada hayır kalkın devamlı. Gülücüye Ortadan kalk. Kalkıp altı birer altı birer oluyor. sahtasını yemeye gidiyorlar. Öp diyorsun yani. Kalkıp mı diyorsun? Kalkıp Hayır kalkmış olacaktı. Ortadan kalkmış oluyor. Evet sevgili dinleyiciler. Bu e, bilim dünyası gerçekten evet. fedakar insanlardan oluşuyor. Yani Tabii canım. Sadece... E, bu araştırma yapanları değil mi? Dünyanın her bir tarafında bilim adamları hakikaten fedakar adamlar. Çünkü böyle bir meseleyi bulup sonuna kadar gidiyor ve kendi meseleleri olmuyor genelde bunlar. Yani ve ya bütün bilim adamları kendi meselelerinin peşinde koşsaydı bugün belki hepimiz çok farklı organlara sahip olacaktık da yani, bu, bilim dünyasında başka her şey aksıyor olacak. O yüzden hoca... Ama abi sağ bak. Bak, bak o yüzden hocalık sistem var işte. Mesela e şöyle düşün, laboratuvarda çalışan bir bilim insanı, genç bir bilim adamı tamam. diye düşün. Onun mesela kendi çıkarları doğrultusunda çalışmaya başladığı an hocası ne yapıyor? Nine bunun, Davut Bunun diyor. konumuzla ne alakası var diyerek onu tekrar doğru yola çekiyor ve insanlığın yararına. Tabii yani binde bir bu bahsettiğim. Bilimde Nine Bilimde Davut bir. sistemi diyorsun. Bilimde Nine Davut yöntemi de denir, sistemi de denir, doğru. E, o yüzden hocalık, öğrencilik sistemi bu yüzden var. <gülüyor> ne kadar güzel. İyi <gülüyor> <gülüyor> Yani lütfen. Ben Anıl'dan biliyoruz ya. Bak Anıl'ı ben Twitter'dan da takip ediyorum. Bir deneyinde mesela böyle fareleri var işte sinekleri var meyve sinekleri var. Evet. Onlarla böyle uzun uzun deneyler yapıyor. Biliyorum yani. Ne Güzel... yapıyorlar meyve sineklerinde mesela hani böyle gözlem gruplarına falan ayırıyorlar ya. Hı -hı. Birinci grup ikinci grup falan filan. Hı -hı. olmadı diyelim etki evet istedikleri gibi, gibi olmadı. Çat diye ezip e atıyorlar mı yoksa salıyorlar mı? Ezme yoktur herhalde ya. Emekli. Bence ezme vardır ne yapacaksın o kadar meyvesiliğin sal sal zaten ee... zaten genetiği oynanmış ya yani o Çünkü tehlike örümcek adam biliyoruz öyle genetiği değiştirilmiş örümcek tarafından nasıl diyor ya doğru sösun da... Sen o kadar genetik deneyler yap sineklerin üstünde Laboratu Ondan sonra olmadı Bunlar sal ne biliyorsunuz süper kahramanı dönüştür laboratuvar inceni? ortamında öyle şey olmaz laboratuvar ortambilekisi laboratuvar ortamında olur Doktor Ahtopot Efendim çok yeni örümcek adamda kertenkele bunlar hep laboratuvar ortamında gelişmiş başımıza belalar yani işte onlar öyle hep... merdiven altı tezgahlarda yapılmış yaratıklar değil onlar hep onlar şey yani e, gerçek e, şeyde ölmeyen meyve sineğini salma diye bir şey yok sonuna kadar sonuna kadar kullanılıyor bildiğim evet. kadarıyla ama bir oynayınca o zaman ne oluyor deneyde şaşma olur bir de şöyle düşün nasıl bir oynayınca ne ya şimdi bunu bir deneye tabi tuttun tamam bir sonuçlar çıktı ortaya ölmedi ama bir deney daha çakalım dediğinde yani onu her seferinde yeni paketten açmak lazım. O kadar anlarız ya. Yani. <gülüyor> o kadar anlarız dediğim konunun. Yani genel konu başlığını söyler misin bana? Sinekçilik meyve sinekçiliği. <gülüyor> meyve sinekçiliği. Zaten şimdi yaşlanma üzerine çalıştıkları için tamam. mesela ölmedi. Hı. Ölmedi ama ne demek? Ne Azat demek yani? O zaman, Hayır, ölmedi, ölmemesi ne demek daha çok yaşlanıyor demek. Deneyin başarılı olduğunu göstermez mi? O yüzden öyle çat diye vurup öldürmek ne demek ya? Bu, bu sineği kocam vadesiyle öldü. Bu sineğiyle <gülüyor> biz ben öldürdük. <gülüyor> bu da yemeğe düştü. Yani o yüzden öyle çat diye vurup bir de onların çok pahalı olduğunu biliyoruz. Meyve sineği. S me sadece meyve sineği değil, Laboratuvar ha işçileri. Hayvanlar olarak yani. Laboratuvar hayvanlarının pahalı olduğunu öyle çat Bence... diye vurup öldürme. Yeni paket açma falan. Onlar nerede şey buluyorsunuz? Nasıl alıyorlar ya? Şey Yürütücileri var abi. Mesela nasıl alabalık çiftliği olduğuna inanıyorsunuz. Meysi da. diye mi satıyorlar? Meysiba diye. Meyve sineği bahçeleri. <gülüyor> kırdüğünü da yapıyorlarmış ya zaman bilinçli araştırmalar şey olduğu zaman bahçelerde edeyiz. oluyor meyvesini nasıl alınıyor bilen var mı dinleyicilerimiz arasında acaba benim tahminim var ama nedir rüzgarlı sokak <gülüyor> ya oradan alınıyor ya, ya da, da karasinekleri çakıyorlarmış bilgeler. ya da genç laborantlara ya da çubuk Var mı OTTÜ'de meyve sineğiyle çalışan? Ben Telefonumuz çok... 210-30-30. Yani deneysel e, deneylerde kullanılacak kobaylar. Evet. Sinek, efendim e, ne bileyim. Fare. aktif e, özellikler kazandırılan örümcek gibi şeyler. Radioaktif özellik kazandırılan. Günaydın efendim. Maalesef. E, fareler var. Bak başka ne var e, laboratuvar e, emekçileri. Fareler var, sinekler var, maymunlar var, maymunlar var, ku maymun kuba var. Ama kim demişti ya maymun pahalı çalışıyor. Çok pahalı abi, çok pahalı ya. Yani. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyorsun efendim? Merhaba ben Kumru. Kumru Hanım hoş Alo, geldiniz. Ne işte ne çalışıyorsunuz Kumru Hanım? Ben nimarım aslında ama süper bir fikir gibi geldi meyvesini yetiştirmek. Çünkü zaman zaman odamda yetiştirebiliyorum. Meyve sineği olduğunu emin <gülüyor> misiniz? Kumruha Hanım meyve Meyvenin üzerinde olan sinek diye anladım ben kullanıyorum ama bilemiyorum. Ben <gülüyor> hiç öyle düşünmemiştim. Ya. Yok bu özel bir at meyve sinekleri deniyor da. Yani ha, o çünkü mesela karesine konarsa da sizin için meyvesini oluyor. Sivrisinek konarsa da meyvesini <gülüyor> oluyor sizin tanımınıza göre. Meyve sineğinin de özelliği yarım saat 45 dakika içinde 3-4 kuşak oluyorlar değil mi bunlar? böyle Tabii, çabuk çoğalmaları çabuk yani. Çabuk çoğalmaları. Siz ne ben ama bilmiyorum. ne düşündünüz? Meyve anladığım kadarıyla soyulmuş meyve. bırakıyorsun sonra evet. o kendi kendine sinek yapıyor böyle. Sizin e, üretim çiftliğinden anladığınız herhalde bir leğen, iki tane de elma. <gülüyor> çünkü onları yeriye biliyorsun dört elma olacak hemen. Peki evet, Kurban çok teşekkürler. Eğer geliyoruz. şey ortak arıyorsanız bu şey için bizde len <gülüyor> var. Hala Siz... gelmedi aslında ama alçu sağlım sizin leni alırım. Yavaş yavaş aynen. başlayacağız. Yani öyle bir anda <gülüyor> lenlen bir şey, şey yapamayız. Tamam. Peki efendim teşekkür, eder. teşekkür ederiz. Kumran, teşekkür ederiz Kurban. Hoşçakalın. Ederim. Güle güle. Yani girişimci dinleyicilerimiz var. Evet. Ama şey yok işte. Len yok. Len di kafeler yok. Da. Birisi de bu fikirleri duyup mesela leni benden. Ye. Elma da benden falan diye bir şey yapsaydı. Bugün memleketimiz bir meyvesini içiyoruz. O tip bir şey var mı acaba? Şu ülke bu konuda laboratuvar hayvanları konusunda çok ileridir falan diye. Şartları çok iyidir fakirisi vardır ya. Günaydın efendim. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun meyvesini nereden alırız? Söyleyim size. Ee, biyoloji genetik laboratuvarları var. Hı hı. Ee, deney yapacağınız konuyu ve bu konuda istediğiniz denekleri kalımluyorsunuz. Size ona göre üretilmiş e, hayvanları veriyorlar. Mesela hiç vücuduna patojen etken değmemiş SPF denen yani spesifik patojen free fare istiyorsunuz. Hı hı. Bir virüs deneyinde kullanacaksınız. Köy faresi gibi mi? Efendim? Köy faresi gibi mi? Yok bunlar doğduğu andan itibaren tamamen steril ortamda yaşamış tamam ve mısın? hiçbir mikroplaya karşılaşmamış. Yani. Kek, kekikle beslenmiş fare gibi düşünüyoruz. Zaman. <gülüyor> gibi onu mesela kendi deneylerinizde kullanıyorsunuz. Ya da bu bebe sineği dediniz dipteralar sizin. Hı hı. Ee, az önce niye bunlar kullanıldığını siz söylediniz. Bunlar hızlı jenerasyon geliştiren hayvanlar. Genetik olaylar hemen e, sonraki nesillerde 3-5 gün içinde görülüyor. Hı. Peki şey ne derler? Nerede üretiliyor bu fareler var mı Türkiye'de? Fare aynen. çiftliği. Türkiye'de yok. Ee, bunlar çok pahalı da ve bu, bu, bu hayvanlar Tanımladığınız özelliklere göre fiyatları çok yüksek olabiliyor. Özellikle ilaç firmaları bu firmalardan hep böyle hayvanlar isterler. Diyelim işte mesela hiç tüyü olmayan kobaylar istiyorum. İşte cilt demeyi yapacaksınız. Hayvan olması ayrıca belirtiyorsunuz. Yani ne, Tabii, bir hayvan, ne, ne hayvan istediğinizi de söylüyorsunuz. Mesela hiç patojenikle karşılaşmamış at istedik biz. At mı? Bir. Evet. At mı? At isteyen evet, var mı peki, Bahadır Bey gerçekten? Fatojenle karşılaşmamış atı ne yapıyorsunuz? At ilaçları için mi? Şöyle ata, atan e, bağışıklık sistemine bir madde verip o aşıyı e, üretir hale getiriyorsunuz. Yani. Canlı bir fabrikaya dönüştürüyorsunuz atı. Atı. O atın sırtından para kazanıyorsunuz yani. Evet ve o e, atın vücudunu ürettiği bağışıklık maddelerini antikorları attan alıp e, satıyorsunuz. Peki eşek isteseniz? Ne isterseniz? Bulur musunuz? Her hayvanı bulur Yine musunuz? Yine tüysüz kız yani olmuyor? Siz onların e, para, istediği parayı verdikten sonra her hayvanı size evet. hazırlıyorlar. Yapıyorlar yani. Evet. Paras Parasiteler gibi düşün ya Ege. Parasin evet. Yani. Hangi ülkede bu hayvancılık? <gülüyor> Eskiden Doğu bloku ülkelerinde bu tür laboratuvarlar yaygındı. Biz şeyden aldık, Çek Cumhuriyeti'nden aldık. Çek Cumhuriyeti. Ne yani. aldınız siz? Yani. At mı? E, atı oradan aldık, diğer fareleri falan da oradan aldık. Biyo evet. diye bir firmaydı. Gerçekten at mı aldınız? Evet. Nasıl geldi o Türkiye'ye tüysüz at? Koşar koşar gelmiştir. At, tüysüz at değil bu e, hiçbir patojenle karşılaşmamış. Kekikle beslenmiş at. At. at yani. O ata hastalık enjekte ettik. <gülüyor> Hastalıktan kurtardık. Ondan sonra kanındaki antikorları toplayıp sattık. Sattınız. A, Vallahi satılıyor güzel. Hala ne oldu sonra at peki? At, at ömrünün sonuna kadar kan üretmeye devam ediyor. Tabii ya. Yattığı yerden. Hı -hı. Ara ara beniliyor yani, mu gibi. ata? Canım benim ya. Ata. Hayır. Hiç, o ata hiç dokunamıyorsunuz bile. Çıkarmıyor tamam. musunuz güneşi güneşi? Hayır. Terili bir ortamda duruyor. Yazık ya. Şimdi evet. üzüldüm ama. Laboratuvar hayvanlarının hayatı biraz acıklı evet. Peki Çok... bu meyve sineklerini çakıyor mıdır öldükten sonra üstüne terliği? Yoksa... <gülüyor> Bebe sinekler çok küçük hayvanlar. Bildiğimiz sinekler kadar değil. Yani onların üçte biri, dörtte biri kadar... Parmakta da mı ezilir diyorsunuz? Ha yani çıt diye gider yani. Çıt diye gidiyor musun? Flap diye, diye atar <gülüyor> kendini. Çok <gülüyor> teşekkür var ederiz. Var i̇yi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis still walk on I think of a little run, run, run run run run away. I'll run run run run, run. <S critically> Ofis kaç günü hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde. Modern, <gülüyor> <gülüyor> Modern, <sabahlar, gülüyor> Modern sabahlar sona erdi. Sona erdi.